12. bölüm. Yazan: Canan Makulov. Radyoya uygulayan: Nuran Değres. Yöneten: Asuman Korat. Efekt: Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Ralf Döbrikasar Kerim Afşar Maggie Olcay Poyraz Mük Murtekin Odabaşı Anne Birol Uzun Yayla Ludwig Orhan Aral, Rob Ejder Akışık Dr. Smith Alpay İzbrak Hemşire Güzin Bilgen Çok yakışıklı ve çekici bir rahip olan Ralph ve bir kasarla Drogheda çiftliğinde yaşayan Clary ailesinin kızı Maggie birbirlerini severler. Fakat Ralph'ın kendisini kiliseye adamış olmasından dolayı birleşmeleri imkansızdır. Megi Ralph'ı kendine bağlamaya çalışır ama Ralph Tanrı'ya ettiği yeminini bozmaz ve Megi'ye olan bütün sevgisine rağmen ondan uzaklaşmayı başarır. Ralph Din aleminde hızla yükselerek başpiskopos olur. Megi ise bu aşktan kurtulmak için Luke adlı kaba saba biriyle evlenmiştir. Kısa zamanda yaptığı hatayı anlar. Luke'u hiçbir zaman sevmeyecektir. Aklı fikri para biriktirip bir çiftlik almakta olan Luke, karısını ev işlerini görmesi için bir ailenin yanına yerleştirir. Kendisi de başka işçilerle birlikte şeker kamışı keserek Avustralya kıyılarını dolaşmaya koyulur. Ne evi, ne sık görebileceği bir kocası, ne de çocuğu olmayan Megi çok mutsuzdur. Onu avutan tek şey, yanlarında kaldığı Müller ailesinin gösterdiği içtenliktir. Sevdiği bir varlığa sahip olmayı çok istediğinden, kocasının bütün karşı çıkmalarına rağmen hamile kalır. Çok zor geçeceği benzeyen doğum öncesinde ise, o kadar sevdiği ve hep sayıkladığı raf döv bir kasar çıka Megi. Oh. Gerçekten sen misin? Yoksa... Düş mü görüyorum? Buradayım yanında oh. Bana yardım et Ralph Her zaman Maggie Dua etmelisin Benim için bebek için Eğer... Eğer bizi kurtaracak biri varsa Bu da sensin Ralph Çünkü... Tanrı'ya bizden çok daha yakınsın Kimse bizi istemiyor Ralph. Beni de bebeği de kimse istemiyor Sen de istemedin Hiçbir zaman istemedin Hocam oh. nerede? Bilmiyorum Umurumda da değil Efendim sanırım şimdi ah. dışarı çıkmanız gerek Vakit geldi ah. Hayata tehlikeye girerse bana ah. haber verirsiniz değil mi? Tabi tabi yani. ah. Buyurun efendim. Şöyle oturun. Teşekkür ederim. Demek Maggie'nin sayıklayıp durduğu Ralph sizsiniz. Evet Ralph benim. Maggie'yi nereden tanıyorsunuz? Ne kadar zamandan beri? Onu tanıdığımda on yaşında küçük bir kızdı. Yeni Zelanda'dan yeni gelmişti. Onu mutlulukta ve felakette, hayatta ve ölümde tanıdım. Katlanmamız gereken her durumda... Megi benim zavallı bir ölümlü olduğumu seyrettiğim bir aynadır. Siz... Siz onu seviyorsunuz. Her zaman. Ama bu ikiniz için de bir trajedi. Umarım yalnız benim için öyledir. Onu uzun yıllar görmedim. Ama mutlu olmadığını hep hissediyordum. Onun gerçekte varlıklı bir ailenin kızı olduğunu öğrenince ne kadar çok şaşırmıştım. Şu kocasının yaptığı işe bakın. Böyle birini hizmetçi olarak bizim yanımıza vermek Ailesi bir şey bilmiyor Herhalde gerçeği yazmasına gururu engel oldu O zaten küçükten beri acılarını tek başına omuzlamaya alışmıştır Aylığını da kocasının isteği üzerine hep onun adına yatırıyorduk efendim Zavallı kızın yanında hiç para yoktu Yok ona acımayın hele parasız olduğu için Para ona hiçbir zaman mutluluk getirmedi ki Maggie çok iyi bilir Benden ne zaman ne miktar para isterse derhal gönderirim. Ama hiçbir zaman da istemez. Bence işin en acıklı yanı... ...kocasının böyle ilgisiz oluşu. Acaba iyileştiği zaman ailesinin yanına dönmesi... ...onun için daha iyi olmaz mı efendim? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bu Luke O'Neill'den bir hayır umulmayacağına göre... ...Meki'ye biz yardım etmeliyiz. Bakın Bay Müller... Ben Sidney'e döner dönmez size Maggie için bir çek yollayacağım Böylece ailesinden yol parası istemek zorunda kalmaz Drogeda'ya dönmesi için onu ikna etmelisiniz Onu yitirmek istemeyiz ama sanırım en iyisi bu Tanrım sana çok şükür Bebek doğdu hemen gidelim Ben de gelebilir miyim? Tabii Megi'nin bir kızı oldu. Onunla bir süre yalnız konuşmak istiyorum. Tabii efendim. Biz burada bekliyoruz. Megi'nin durumu iyi. E, buyurun, e, hemşirlerim, biz çıkalım. Peki efendim. Güzel bir kızın oldu Megi. Adını ne koyacaksın? Justin. Bu adı bir yerde okumuştum. Hoş bir isim Megi. Çok mutlu görünmüyorsun Bebeğini sevmiyor musun Onu çok istemiştim Bütün varlığımı Ama içimde duyduğum zaman Nedense Onun beni istemediğisine kapıldım Çok tuhaf Bence Justin hiçbir zaman ne bana Ne babasına ne de bir başkasına ait olacak O yalnız kendine ait Maggie Artık gitmeliyim Oh tabii. Hayatımdaki tüm erkekler kaçıp gidiyorlar nedense Acık konuşma Megi. Senin başına gelen her şeye rağmen Tatlılığını hiç yitirmezdim Benim de sende en çok sevdiğim şey bu Değişme Maggie. Ne olursa olsun katı olma Yoksa artık benim Maggie'm olamazsın Senin Megin değilim ki ben Ralph Hiçbir zamanda olmamıştım Beni istemedin Luca beni sen gönderdin Ben ne bir azizeyim ne de bir rahibe Halilade bir insanım Ve sen benim hayatımı mahvettin Bütün bu geçen yıllar seni sevdim Seni istedim Seni bekledim Bütün gücümle seni unutmaya çalıştım Yapamadım Maggie Yıllar önce bana verdiğin gülü hala saklıyorum seni seviyorum Hayatımdaki en güzel düşünce En güzel insan simgesi sensin Megi Bir düşünce <gülüyor> Bir simge Evet İşte hepsi bu kadar değil mi? Yok Ben bunların hiçbiri değilim Ben bir insanım Etten kemikten bir insan Sevdiğime dokunmak isterim Kollarının arasında olmak Olmak onun çocuğunu doğurmak. Oh, git lütfen hemen git. Bana acı veriyorsun. Hep verdin. Git Rahul git. git. Allah'a Gerçekten başka çocuklara hiç benzemiyor bu senin Justin Maggie Kucağa alınmaktan, okşanmaktan hiç hoşlanmıyor Evet, rahat bırakılmak istiyor Küçük Asi, ille kendi dediği olacak Şey, Luca yazdın mı? Kızının ilk yaş gününde bulunmasını istemek hakkındır sanırım Justin'in doğumundan beri Luca birçok kere yazdım Cevap bile vermedi Neyse bir gün gelir kızını merak eder herhalde. Artık umudumu kestim. Zaten bu işin üstünde duramayacak kadar yorgunum anne. Buranın havası sana hiç yaramıyor. Justine'in doğumundan bu yana bir türlü toparlanamadın. Hiç yemek yemiyorsun ki. İştahım yok. Üstelik her şeye karşı da ilgisizim. Bir yerde okumuştum. Bu ruhsal bir çöküntüymüş. Öyle. Jüsten'e bile istediğimce iyi bir anne olamıyorum. Kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki. Megi, Ludwig'le ben senin durumunu çok yakından izliyoruz. Sana sormadan bir şey yaptık. Umarım bize kızmazsın. Neymiş o? Açıkçası halini beğenmiyoruz Megi. Rengin soluk, çok zayıfsın. Tedirgin, mutsuz, ne bileyim ben... ...hem ruhça hem de bedence hasta gibisin. Bu bile umurumda değil. Artık hayattan beklediğim hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Oh, sanki bin yaşındayım. Senin için kaygılanıyoruz. Düşündük ki senin şöyle havası yarayan bir yerde iyi bir dinlenmeye ihtiyacın var. Birkaç hafta önce bir turist bürosuna yazdık. Metlock adasında senin için iki aylığına bir ev kiraladık. Oh, yo, yo. Dur, ben... dur, hemen itiraz etme. da bir kasar bize senin için yüklü bir çek gönderdi. Abim bab da doğum hediyesi olarak bir başka çek yolladı. İşin oyanı böylece çözümlendi. Peki ya Justin? Ona burada ne kadar iyi bakacağımızı bilirsin. Ludwig'in kız kardeşine yazdık. Bir süre için buraya gelip işlere yardım edecek. Meggie. Sanırım senin en çok düşünmeye ihtiyacın var. Bir karar vermen gerek. Hayatını bu şekilde ziyan edemezsin. Orada tüm etkilerden uzak rahatça düşünebilirsin. Ne biz olmalıyız yanında ne Justin, Ne de ailenden başka biri Orada kendini bulmaya çalışmalısın Gücünü yeniden kazanmanın zamanı geldi meki oh, Haklısın Ama aklım Justin'de olacak Onu hiç merak etme Üstelik Medlock adasında telefon var En ufak bir sıkıntısı olursa sana hemen haber veririz Adanın iklimi çok iyidir Sağlığım düzelir e, Tabii sinirlerin de Galiba artık Luke'la olan beraberliğimiz için de bir karar vermem gerekiyor Ne beraberlik ya <gülüyor> Tanrım Bir evi, yuvayı ne kadar istedim Pencerelerim, kendi pencerelerim için perde dikmek Kendi ocağımda, kendi erkeğim için yemek pişirmek Birazcık da sevilmek Buna ne kadar ihtiyacım var en? Oysa bütün bunlar Luke için hiçbir şey ifade etmiyor Düzenli bir sofrada yemek yemekle da kese kağıdından yemek yemek arasında Onun için hiç fark yok Rahat döşeğinde uyumakla Toprağa uzanıp uyumak arasında da Kim bilir Belki ikincileri tercih bile ediyordur Adaya git Düşün Kendini dinle ve kararını verme ki. Hoş geldiniz bayan O'Neill Adım Rob Walter Sizi karşılamaya geldim Hoş bulduk. Görünüşe bakılırsa motordan inen tek yolcu da benim ee, Valizlerinizi alayım Adanın tek otomobili bende Buyurun Sizi kalacağınız eve götüreyim Da çok sessiz görünüyor Burası aslında kışın dolar Şimdi pek kimse yok Size ayrılan evsa adanın öteki ucunda Denizin hemen yanında üç bir yanı da ağaçlarla çevirdi oh, Çok iyi Buzdolabını tıka basa bulacaksınız Ben yine de her pazartesi ve perşembe günleri size uğrar Siparişlerinizi alırım ha, Çarşıdan acele istediğiniz bir şey olursa Telefonda edebilirsiniz Numarayı evin mutfağındaki masaya bıraktım Teşekkür ederim her şeyi düşünmüşsünüz oh, Gerçekten çok güzel bir ada burası Palmiyeler, diz boyu yeşillik Adını bile bilemediğim Koca koca çiçekler Evet, hele sizin kalacağınız bölüm daha da güzeldir Özel plajında da sizden başka Hiç kimse olmayacak Ah oh, En ne kadar haklıymış Benim böyle bir yere ne kadar ihtiyacım varmış Doğrusu benim niye böyle alel acele çağırdığınızı anlayamadım Bayan Müller Umarım bir aksilik falan yoktur Yoksa Megide memnun değil misiniz? Çeneni kapa ve beni dinle Luke. Bir buçuk yıldır neredesin? Şey ben çalışan bir insanım Bayan Müller biliyorsunuz Karının mektuplarına cevap yazacak kadar da mı zamanın yoktu? Yok emin olun yok Şuna bak kızını sormuyorsun bile Benimle gel sana Justin'i gösteriyorum Şey tabi tabi bayan millet Şaşkınlıktan soramadım Güzel bir kız değil mi? Hı? Hı, evet Evet sanırım güzel Ama biraz asık suratlı bir çocuk Hiç de memnun görünmüyordu Tabi değil Babasını hiç görmedi ki Üstelik bir evi de yok. Ay şimdilik yok yani biliyorsunuz para biriktiriyorum bayan müller. Saçmalama lük. Herkesi aptal sanmaktan da vazgeç. Ne kadar paran olduğunu biliyorum. Çok param var. Üstelik şimdi ekonomik bir kriz geçiriyoruz. Piyasada para kıtlığı var. Herkes toprağının malını yok Pahasına elden çıkarıyor. İstersen bankadaki paranla çok güzel bir çiftlik alabilirsin. Yo yo henüz hazır değilim. Bir süre daha kamış işinde çalışmak istiyorum Evet gerçek bu Değil mi Luke Şimdiki hayatını düzenli bir evlilik hayatına tercih ediyorsun Öyleyse neden evlendin Karını terk etmek için mi Ben Megi'yi terk etmiş değilim ki Bayan Müller Karnı tok sırtı pek Ne oluyor size böyle Ona ettiğin eziyetten usandım artık Luke Allah aşkına büyü artık Sorumluluklarını gör Bir karın ve bir çocuğun var Onlara bir ev sağlamalısın. Baba, koca olmalısın. Oysa sen Allah'ın belası... ...bir yabancıdan başka bir şey değilsin. Olacağım, olacağım tabii. Ama daha değil. Hem meginer hem nerede? Gelmişken onu da göreyim bari. Ya evet, gör bari. Megi iyi değildi. Onu dinlenmesi için... ...tatile gönderdim. Ha, merak etme senin paranla değil. Ailesinden gelenle. Düşüneceğim... Seni de arkasından oraya göndererek beraber olmanızı sağlamaktı. Seni bunun için acele çağırdım. Söz konusu olamaz bayan Müller. İşimi bırakamam. Armie ile birlikte Sidney'e gideceğiz. Evet, git. Anneye git. Şeker kamışı tarlalarına git. Belin kırılana dek çalışmaya git. Pekala. Hoşça kalın. Ha, e, megi yazmıştı ama unuttum. Çocuğun adı neydi? Justin. Heh. Amodar Japes çıtışmaya gitmedi. Oyunumuz Viken Kuşları'nın 12. bölümünü dinlediniz.